İlk işletim sistemi ilk gerçek sayısal matematikçilerinden Charles Babbage tarafından tasarlanmıştır. Ancak onun yaşadığı yıllarda teknoloji tasarladığı makinelerde işletim sistemleri mevcut değildi. Bilincin Nesil işletim sistemleri 1945-195. Mert fonksiyonel çalışmalarından sonra 2. Dünya Savaşı'nda yok denecek kadar az bir gelişme olmuştur. 1942 ise Harvard Üniversitesi'nden yani Princeton Üniversitesi'nde John Amerika ile Almanya'daki bazı diğer araştırmacıların çalışmaları sonucunda kullanılarak sayısal bazı makinelerin geliştirilmesi mümkün. Ancak bu geliştirilen makineler son derece büyük dolar dolusu on binlerce vakum tüpünden yapılmış ve büyük evlerde kullanılan yüzlerce kez daha yavaş çalışmaktaydılar. Programda makinenin hem tasarımını yapan, hem imalatını yapan, hem programlayan ve hem de bakımını yapan hep aynı küçük bir gruptu Bütün programlama kontrol panelindeki ilgili yerlere ilgili kablolar takarak makine deliğiyle yapılırdı. İşletim sisteminin ise adı bile anılmamaları 1950'li yılların başında kart makinelerin gelişmesiyle kartlara yazılıp bu kutularda sağlanmakla beraber diğer olaylar tümüyle yeniydi. 1955 1960 aralığınızı kapsamaktadır. 1950'li yılların ortasında transistörlerin geliştirilmesiyle büyük bir devrim oldu. Bu da devrimlerin işlerini yapabilecekleri düzeye geldiği için üretici firmalar tarafından sattılar. Bu yıllar bilgisayar tasarımcıları, üreticileri, operatörler, programcılar ve birbirinden ayrıldılar. Bu makineler, yine de çok büyük ve çok pahalı olduklarından, çok büyük kapasiteli klima çizgilerinden ve çok büyük devlet daireleri çok büyük özel sektör kuruluşlarındadır. Bu nesil bilgisayarlarda kullanıcı her bir satırını bir karda yazdığı programını getirip edildi sistem operatörü Operatör kart yazında okutur ve okulun şeklini tek bandına aktarırdı. Sonra sisteme derleyici bandı da kullanıcı programının bulunduğu bandı ve derleme işlemini yapardı sonra programın çalıştırılabilir haline 2. banda çıkar ve bunu tekrar şiştirerek programın sonucunu yazıcıdan yazdırırdı. Ve bundan sonra sağlanan en büyük aşama derleyici bir defa yüklenmesinden sonra ya da farklı programcının arka arkaya yüklenip çalıştırılması olanağı Yığın işlem kavramının geliştirilmesi. Bundan önce bilindiği gibi her için derleyici bandının da bir defa yükleme durumunu vardı bilgisayarlar bilimsel ve mühendislik işleri için Fortran dili ile kullanılırdı. İşletim sistemi ise IBM'in geliştirdiği 7094 mukunelerinde IBM'i sitti.